Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi hecmain ve ba'd. Kocanızı nasıl etkidersiniz kitabında? Bugün okuyacağımız kısım Şeyh Addihmeş isimli hanım yazarımızın yaşanmış hikayededen anlattığı beşinci hikaye. Bu beşinci hikayenin başlığı Kocam sakalsız çıktı. Diyor ki yazarımız hanım kardeşlerimizden birisinin tecrübesini dinleyelim. Şöyle anlattı. Bir genç benim için görücüye geldi. Kardeşlerim ona olumlu cevap verdiler. Çünkü önceden onu tanıyor ve seviyorlardı. Benim de onun teklifini kabul etmem için çaba sarf ettiler ve kabul etmemi sağladılar. Nişanlandıktan sonra onun fotoğrafını bana getirdiler. Ona baktığımda gözlerime inanamadım. Ve bütün genişliğine rağmen bu an dünya daral üstüme. Çünkü o sakalsızdı. Kardeşlerime öfkelendim ve onlara benim tek şartımın evleneceğim kişinin dini bütün Allah'tan korkan birisi olduğunu biliyordunuz. Beni neden kandırdınız diye sitem ettim. Bana bu gencin kusurlarını örten birçok iyi hasleti var. Onu sadece sakalsız olması sebebiyle reddetmemiz doğru olmaz.'' Hem evlendikten sonra ona sakal bıraktırabilirsin dediler. Ve benim vazgeçme isteğimi kabul etmediler. Ben her şeye rağmen Allah'a hamlettim Ve bu gerçeği kabullendim. Ondan bu işi hayırlı kılmasını talep ettim. Sonra da kalbimi bu evliliği kabul etmesi için hazırlamaya başladım. O evlilik ki beni sukutu hayale uğratmıştı. Nefsimi onun artık benim kocam olduğuna, ve bundan kaçışın mümkün olmadığına ikna ettim. Öfkelenip, üzünlenerek kahredeceğime, hayallerimi süsleyen bir eş olması için bütün çabamı onu etkileyip değiştirmeye karar verdim. Evlendikten sonra benim zorlu mücadelem başladı. Bu mücadelede benim tek bir silahım vardı. Aşk. O aşk ki kişiyi büyüler ve aklını başından alır. Onun kalbine sahip olmadan onu değiştiremeyeceğimi biliyordum. Onun kalbine sahip olmadan onu değiştiremeyeceğimi, kocamı değiştiremeyeceğimi biliyordum. Ve o beni sevmeden ben onun kalbine sahip olamazdım. Ben güzel ahlakımı, hoşgörülülüğümü ve bende sevdiği her şeyi ona göstermezsem o beni sevmezdi. Bir kadın kocasının kalbine sahip olduğunda ve kocası onu büyük bir aşk ile sevmeye başladığında... Onun emrine amade olacak ve ne isterse yerine getirecektir. Şairin dediği gibi. Muhakkak ki seven sevdiğine itaat eder. Bu yüzden daha başlangıçta tavır koyup onu eleştirmedim. Aksine bütün gayretimle onun isteklerini yerine getirmeye ve onu mutlu etmeye çalıştım. Onu sevdiğimi ona hissettiriyor ve aşk dolu sözler söylüyordum. Öte yandan hoşlanmasam bile günah olmadığı müddetçe onun emirlerini yerine getiriyor ve onu hoşnut kılacak her şeyi yapmaya çalışıyordum. Yemeği, uykusu, evin düzeni ve diğer bütün konuları da razı etmeye çalışıyordum. Onun için süsleniyor, fiziğimi daima bakımlı tutuyor, elbiselerimi düzgün yapıyordum. Ona dargın olsam bile onun için süsleniyordum. Ki bazen sözleri beni yaralıyordu. Bazen de bana hakaret ettiği ve haksızlık ettiği zamanlar oluyordu. Fakat bütün bunlara rağmen gözyaşlarım içime akıtıyor ve Sanki hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp onu karşılamak için hazırlanıyordum. Eve döndüğünde kahvesini getiriyor, dokmasını ağzına veriyor, yüzüme bir hoşnutlu ifadesi yayıp tebessüm ediyordum. Ve kalkıp gittiğinde de tekrar gözyaşlarıma dönüyordum. Yüce Allah'ın şu ayetini Fussilet suresi 34. ayetinin devamlı hatırımda tutuyordum. Buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle اتفاو بِلَّتِي هِيَ ahsen edenlediği beyne kebe beynehu A ve enhu Ham Sen kötülüğü o en güzel olan ile defet. o zaman seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir dost gibi olu verir bunu uyguladığımda bir fiil ayette geçen şeylerin gerçekleştiğini gördüm Yüce Allah'ın fazlı ve Keremiyle kocam beni öyle sevmeye başlamıştı ki Aramızdaki sevginin zedelenmemesi için gayret göstermeye ve beni mutlu etmek için elinden gelen çabayı sarf etmeye başladı. Bir müddet sonra eşime sakal konusunu açma fırsatını buldum. Eşimin yüzüne nezaketle elimi sürerken şu güzel yüzü yaratan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Ay yüzlüm, yüzün çok güzel ama siyah ve gür bir sakal ile yüzünün çok daha güzel olacağına inanıyorum. Bence sakal erkeğin süsü, kadınlar ile erkekler arasındaki ayırac ve erkekliğin de alametidir. Canım kocacığım, gözümde çok daha fazla yakışıklı görünmeyi ve beni daha çok mutlu etmeyi istemez misin dedim. Sözlerimin eşimi etkilediğini fark ediyordum. Ama her şeyin birden olup bitmeyeceğini de biliyordum. Bundan dolayı bu konuyu zaman zaman açmak için fırsat kolluyordum. Eşime sakal bırakmanın Allah katına büyük ecirlere sebep olacağını, ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba uyma olması hasebiyle Allah'ın hoşnutluğuna sebep olacağını zaman zaman hatırlatıyordum. Evlenmemizden beş ay kadar sonra yavaş yavaş sakal bıraktığını görünce mutluluğumun ve eşime olan sevgimin arttığını gün geçtikçe daha fazla hissediyordum. Gösterdiğim bunca çaba ile beraber eşimi etkilemekte en kuvvetli silahımın dua olduğuna inanıyorum her gece Rahman olan Rabbime ellerimi açarak şöyle dua ediyordum. Ey Kabe'yi fil halkından koruyan Rabbim. Ey Yusuf aleyhisselamı haramlardan koruyan Rabbim. Sen benim eşimi günahlardan koru. Eşimin sakalını kesmesiyle beraber sigara içtiğini de evlendiğimizden birkaç ay sonra öğrendim. Bunu kardeşlerin bildiği halde bana söylememişlerdi. Ben ilk olarak kocama sakal bıraktırmanın daha faydalı olacağına inanıyordum. Sakal bırakmasının ona diğer haramları terk etme konusunda yardımcı olacağını düşünüyordum. Eşim sakal bıraktıktan sonra ona sigara konusunu açarak şöyle dedim. Senin takva ve abidliğini simgeleyen şu sakallı çehrene yüzüne sigara gibi kötü bir fiil yakışır mı? Bu iki fiilin birbirine zıt olduğu açık değil mi? Sen dindar namaz kılan, sakal bırakan ve insanlar arasında itibar edilen bir kimsesin. Nasıl olur da sigara gibi kötü bir fiilin yüzündeki takva nurunu bulandırmasına müsaade edersin? Evet, eşimin sakal bırakması, ona kötü alışkanlıkları terk ettirme konusunda çok etkili olmuştu. Bu konuda en etkin rolün sakal bırakması olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber ben ona güzel şeyleri yaptırmaya çalıştığımda, Nasihatçı konumunda olduğumu ona sezdirmemeye gayret gösterdim. Hep nazik ve yumuşak bir üslub ile sesimi yükseltmeden ve onu incitecek bir şey yapmadan diyeceklerimi söylemeye gayret ederdim. Aradan az bir zaman geçtikten sonra Yüce Allah'ın eşimi bütün kötülüklerden uzaklaştırdığına şahit oldum. Maşallah, barakallah. Evet kardeşlerim bu hayat hikayesi üzerine düşünelim. Anahtar kelime sevgi. Ailevi mutluluğun tümü bu kelimede gizlenmiştir. Sevgi, kadının kocasını etkileyebileceği en kuvvetli silah, kalplerin aşık olduğu en lezzetli şaraptır ama helal şaraptır. Kalpler bıkmadan, usanmadan devamlı ondan içerler. Çünkü onun etkileyici bir sarhoşluğu vardır. Sevgi şarabından içenler onun sarhoşluğunda kaybolurlar ve kendilerine bu şarabı sunandan daha fazlasını isterler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara hitaben şöyle buyurmaktadır. Akıl ve din yönünden eksikliğinizle beraber akıllı erkeği kendinize cezbetmede, aklını çermede sizin kadar başarılı kimseleri görmedim. Bu hadisi bir düşün. Zira bu hadiste hem sana hem de kocasından şikayetçi olan bütün kadınlara bir müjde vardır. Kocan ne kadar sert ve çetin bir şahsiyete sahip olursa olsun, sen Allah'ın yardımı ve muvaffakiyetiyle ona sevgi şarabını içirmekle aklını, düşüncesini ve kalbini kendine çekebilir ve onun hayatında dini ve dünyası için kuvvetli bir iz bırakabilirsin. Evet kalbinin derinliklerinden onun kalbinin anahtarını çıkar. Senin kendi kalbinin derinliklerinden onun kalbini açacak anahtarı çıkar. Erkeğin mutluluğu ki bu senin de mutluluğun sayılır. İki dudağının arasındaki kelimelerin sırrındadır ve anahtarı onun değil senin elindedir. Kalbindeki sevgin şişedeki misk kokusu gibidir. Eğer kapağını kaldırırsan hayatınıza onun kokusu yayılır ve kocanın kalbinin anahtarlarına sahip olursun. Sakın ha bu misk kokusunu şişesinde hapsetme. Ona karşı davranışlarınla, tatlı sözlerinle, devamlı gülen yüzün ve tebessümünle, dişiliğinle, Çekici davranışlarınla, şefkatinle, merhamet ve yumuşak tavırlarınla sevgini, aşkını göster. Emin ol ki sen onun hayatında kuvvetli bir iz bırakacaksın ve kalbine her yönüyle sahip olacaksın. Bir yazar şöyle demektedir. Suların derinliklerinde kaya parçaları nasıl eriyip yok oluyorsa, erkeğin aklı da kadının şefkati, dişiliği ve inceliği karşısında eriyip yok olur. Bir hakikati bu kadar güzel ifade etmek muazzam. Suların derinliklerinde kaya parçaları nasıl eriyip yok oluyorsa erkeğin aklı da kadının şefkati, dişiliği ve inceliği karşısında eriyip yok olur. Savaşla değil, kavgayla, nizahla değil, sevgiyle. En katı kalpler dahi sevgiye icabet eder. Boyun eğer ve suyun derinliklerinde eriyen bir kaya misali yok olur gider katı kalpler belki şöyle diyeceksin fakat ben onu sevmiyorum onun ahlaki yapısı ondan nefret etmeme ona kötü davranmama sebep oluyor bundan dolayı da ona ilgi gösteremiyorum seven bir kadın sevgi verebilir ama ben veremem çünkü bende ona karşı bir sevgi yok diyebilirsin bu durum normaldir belki sen kocan da onu sevmen için herhangi bir neden bulamayabilirsin ama unutma ki bu durum karşılıklıdır Bununla beraber senin böyle düşünmen hayatını hüsrana ve yaşamını yıkıntıya uğratır. Hayatın kötüden daha kötüye doğru yol alacaktır ve sorunlar hiçbir zaman senin için bitmeyecektir. Belki sen kocanın üzerinde sevebileceğin, hoşuna giden hiçbir yön göremeyebilirsin. Ancak bil ki böyle durumlarda sen sevgi şarabıyla ona Allah'ın sevdiği şeyleri aşılayabilirsin. Ve onu istediğin gibi etkileyebilirsin. Bu güzel sırrı bu bacamızın tecrübesiyle nasıl başardığını görelim. Kocası dini ve ahlaki açıdan sevmediği özelliklere sahipti. Bununla beraber içindeki üzüntü ve isteksizliği her yönüyle yenmeyi başardı. Onun yerine kalpleri esir alan sevgi sihrine başvurdu. Bunun neticesinde kocasının kalbi itaatkar, yumuşak, ona aşık ve onu memnun etmek için koşturan bir kalp olarak karşısına çıktı. Burada biraz zorluk yaşanabilir. Özellikle de işin başında bu zorluk belirginleşebilir. Fakat bu başarının faturasıdır. Bunun sonucu ileride ona zorluk değil de tam tersine ona zevk veren bir durum olacaktır. Başta bazı zorluklara göğüs ger, fedakarlık yap, bazı şeylere razı ol. İşin sonu Allah'ın izniyle seni sevindirecek ve memnun edecek bir şekilde olacaktır. En sevdiğin kimselere nasıl davranıyorsan kocana karşı da öyle davran ki bir gün o senin en sevdiğin kişi konumuna gelsin. Burayı bir daha tekrar etmekte fayda var. En sevdiğin kimselere nasıl davranıyorsan kocana karşı da öyle davran ki bir gün o senin en sevdiğin kişi konumuna gelsin, yükselsin. Bu yaşanmış hikayeden şu derste çıkartabiliriz. Sakal bırakmak toplumumuzda dindarlık sembolü sayılır. Kocada birçok kötü ahlak ve davranışı değiştirmeye etkendir. Tecrübeyle sabittir. Bu sebeple kadın öncelikle kocasının sakal bırakmasını sağlamalıdır. Sonrası ise Allah'ın izniyle daha kolay olacaktır. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Estağfirullah'el'azîm. Li anakum ene sairü ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa Allah ve eşhedü enne Muhammeden davana